Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbi Alamin. Allahü Aleyküm. Allahü Aleyküm. Allahü Mullah husret rahimahullah bugünkü dersimize vel muradı bil bahtı anha ile başlıyor. Bu söze girmeden önce bu sözün evvelini yani bir önceki dersimizin baş tarafında aktarmış olduğumuz bir bilgiyi nakledelim ki buradaki söz onun üzerine otursun inşallah. Bir önceki dersimizde Şöyle bir ifade kullanmıştım Allah-u Teala, ilmin bahsederken, mevdu bahsederken, "anna mevdu ar kullu ilmin ma yuha tufihi an arazi zatiyeti" ifadesini kullanmış. Yani bir ilmin mevduu, o ilimde hangi şeyin arazi zatiyetinden bahis yapılıyorsa o şey o ilmin mevduudur. Usul ilminde de edille ve ahkamın aradı zatiyetinden bahis yapıldığından dolayı bir edille ve ahkam usul ilminin mevzuudur diyor. Şimdi edille ve ahkamın hallerinden bahis yapılıyor diyoruz. Bahis ne demek? Mantıki bir derin terimdir bu bahis. O bahis ne demek olduğunu Molla suret İnşallah bugünkü dersimizde bize verecek, anlatacak. Bugünkü dersimizin şöyle bir önemi daha var. Bu derste Molla Kutr'un bize usul ilminde usul nedir diye sorulduğunda, kavakide külliyelerin mecmuasıdır, meşaiden ibarettir diye kullandığımız ifadenin nereye oturması gerektiğini bugünkü dersimizde bize vereceği 8 kalıp tekir suretin içerisine oturduğunu bize inşallah göstermiş olacak. Vel murahi bi bahti anha. Anhadaki ha ahvale gidiyor. Ahvânden maksatla da neyi? Daha doğrusu avâridı zatiyeye gidiyor. Avâridı zatiyeden maksatla ahvâl gibi. Şimdi bu avâridı zatiyeden yani ediller ahkamın avâridı zatiyetinden Bahis yapma ile kaft hamluha o avarız zatiyeyi hamletmektir. Neye? Ala mevdu'u ilm İlmin mevdu'una hamletmektir. Usul ilminin mevdu'u malumunuz edille ve ahkamdır. Biz sürekli ifade ettiğimiz iki kadiye var. El edilletu tüspitul ahkama, al ahkamu tesbutu bil edilleti. Ya yani bil edilleti. Edille ahkamı ispat eder. Ahkam edille ile sabit olur. Dolayısıyla edillenin avanızı zatiyeti ispat tabii ki avanızı zatiyederken mefusun anha olan yani usul ilminde mahmulu, kaziyede mahmulu oluşturan avanızı zatiye neydi? Edilleye göre ispat, ahkama göre subut idi. Şimdi burada bu avarlı zatiyeden bahis nasıl olur? Nasıl bahsedilir? Veya avarlı zâkiyeden bahis ne demektir? O konuda bizi bilgilendiriyor. Diyor ki, avarlı zatiyeden bahis demek o avarlı zatiyeyi ilmin mevzuuna hamletmek demektir. Tabii ki bu hamlin şekil suretini verecek bize biraz sonra. Ama önce genel bir bilgi verdim diyor ki, bu usul ilminin bir mevduğu var, edille ve ahkam. Avarız-ı zatiyeden bahisle, o avarız-ı zatiyyeyi, usul ilminin mevduğu olan edille ve ahkama hamletme. İşte bunun adı bahistir. Yani, edille avarız-ı zatiyeden bahis bu demek oluyor. İlmin mevduğu ne olduğu halde, İmmah-ı bu ilmin mevzuhu mutlak olduğu halde demek ki birinci sure şu oldu. İlmin mevzuhu mutlak olduğu halde avarız zat-ı yenin kendisine hamle edilmesi avarız zatiyeden vahid demektir. Bir misal veriyor bize. Nahu ed-dinin-tammî yusbitu el-hukm-ı şer'iyye. Şer'i deyin hükm-i şer'iyye isbat eder biz daha önceki dersimizde, derslerimizde hatta epey önceki bir dersimizde bu avarız-ı zatiyeden bir bahis yapmıştık. Usul ilminde meb'u edille ve ahkamdır da avarız-ı nedir diye bahis yaparken avarız-ı zatiyeyi gerek edille açısından gerekse ahkam açısından ikiye ayırmıştık. Edillerin avarız-ı bir Mezkûsun anha olan avarızı zatiyedir. İki, gayr-ı mezkûsun anha olan avarızı zatiyedir demişti. Edilleye göre mezkûsun anha olan avarızı zatiye ispat. Gayr-ı mezkûsun anha olan avarızı zatiyenin özelliği ise o ispatın edilleye arız olmasında tehciri olan arızlar diye tanımlamış. Nitekim Bugün verecek olduğu suretler içerisinde buna yine Mulla değinecektir. Aynı şekilde ahkamın da avarızı zatiyesiinden bahsederken ahkamın mefûrun anha olan avarızı zatiyesi var ki subuttur demiştik. Bir de mefûrun anha olmayan avarızı zatiyesi vardır ki bu avarızı zatiyeler subutun ahkama arız olmasında tesiri olan avarız-ı zâtiye Şimdi burada Mullah Hüsrev verecek olduğu misallerin hepsinde görecek olduğumuz avarız-ı dediğimiz sadece birinci derecede yani mekhusun anha olan avarız-ı bu mesailde mahmul vâhı olduğunu göreceğiz. Zaten nefusun anha olan avamızı zatiyyenin özelliği de budur. Yani usuldeki bütün mesail nereye rucu edecektir? Bütün mesailin mahmulatı nereye rucu edecektir? Ya edilleye nisbetle isbata ahlama nisbetle subuta rucu edecektir. Verecek olduğu 8 kalıpta da bunu zaten müşahede edeceğiz. Vermiş olduğu birinci kalıpta ki konunun başlığı avarız zatiyeden bahis ne demektir? avarız zatiyeden bahis, o avarız-ı zatiyeyi hamletmektir dedi. Nereye hamletmek? İlmin mevduğuna. Hangi mevduğuna? Mutlak olan mevduğuna. Yani mukayyet olmayan mevduğuna. Mişar olarak neyi getirdim Allah hücre? El delilü <dülüyor> sem'iyyü yusbitu el hukme şer'iyye. Sem'i değil şer'i hükmü ispat eder. Dikkat edilir. Terkipte haber yani mahmul vaatı olan nedir? Ispat. Biz o ispatı ki o ispat nedir? Edillenin mefhusu anhu olan avarızı zatiyeşidir. O ispatı biz neye lahit kıldık, neye arız kıldık daha doğrusu neye hamlettik? Delil-i temkiyya. İcmiri der ki, rahimahullah burada mullah husret bu misali verir fakat biraz sonra bahis yapacağı yerde "Wa la kıyas, bi sünnette ve kıyas" diyecektir. Bu kıyas süredir sünnette, icmada kıyasta diyecektir. İleride Allahu Sülevin kullanacağı bu ifadeye uygun olan ifade burada "El delilül değil, el kitabu" olmalı. Çünkü biz ileride Şünnetten, kıyastan, icmada'dan bahis yapıyorsak, burada da nereden bahis yapmamız lazım? Delil-i gibi en üst noktada durandan değil, onun altında olan. Dört delil dediğimiz kitap, sünnet, icma, kıyastan bahis yapıyoruz demek. Dolayısıyla burada misali "el delil-u şeklinde değil de "el kitabu, el hikma ifadesini kullanmalıydı diyor onu da söyleyelim. Dolayısıyla kitap şer'i olan hıkmı ispat eder. Burada kitap dediğiniz zamanda mevduudur. Çünkü malumunuz usul ilminin mevdu'u neydi? Dille. Ve ahkam diyor. Edinle'den misalleri getiriyor. Dolayısıyla edinle deyince kitap, sünnet, icma, kıyas. O zaman el kitabı rüsbitu el-hukma şer'iye dediğimiz bu kaliyede ispat yani delilin mefutun anhu olan, avarız zatiyeti olan ispatı neye hamlettik? Bu ilmin mevduğu olan edilleden kitabı hamlettik. İşte usul ilminde mesail bir bu kalıp şeklinde gelir. İkinci olarak ev mukayyeden veyahut da bu ilmin mevduğu mukayyet olduğu halde... Neyle mukayyet? Bir arazi zâti'nin, arazi zâti ile mukayyet olduğu halde. Demek ki bu usul ilminde avarız-ı zâti'ye'den demenin ikinci kalıbı, ikinci kalıbını veriyoruz bize şimdi, ikinci kalıbı nedir? Yine ispat dediğimiz şey, mahmul olarak vakı olacak, ancak bu ispatı neye hamledeceğiz? Hamledeceğiz gene kitaba, ama o kitap yani usul ilminin mevduğuna, kitabı hamledeceğiz. Ancak usul ilminin mevduğu araz-ı zâfiye ile mukayyet olduğu halde. Şimdi burada iki tane araz-ı bahis yapıldı. Birisi, mahmul vâkı olan araz-ı zâfiye ki ispattır, anha olan araz-ı zâfiye'dendir. İkincisi ise ilmin mevduğu olan, Kitabın kaydı olan aradı zati eden Bu iki aradı zati aynı değil. Mahmul vakı olan aradı zatiye dediğimiz, usun anha olan ıspattır. Ancak kitaba kayıp olarak yani mevduat kayıp olarak getirilen aradı zatiye ise bizim daha önceden de söylemiş olduğumuz edillerin aradı zatiye aynı şekilde ahkamın da makon ediller. Edille'nin aradı ı iki kısımdır diyordu. Birisi mefkusun anha olan ki, kadıyelerde yani mesailde mutlaka mahmul vâti olur. O ıspattır. Edille'de ıspattır. İkinci dereceden aradı zatiye zâtiye ise ne olur? Bu verecek olduğumuz misale göre mevtul olan kitabın sıfatı olur. Nitekim burada İkinci dereceden aradı zatiye olan müevveli ne yapacaktır? Kitaba sıfat olarak getirecektir. Yani iki aradı zatiyi bildiğimizi karıştırmasın. Birisi ki kendi vahit yaptığımız aradı zatiyedir. Bu her zaman usul ilmindeki her meselede mahmûl olur. Bunun başka bir şey varo olması düşünülmez. Mahmûl olur. Ancak ikinci dereceden aradı zatiyenin özelliği zaten neydi? gerideki verdiğimiz bilgilere göre ikinci dereceden arad zatiyenin özelliği nefsun anha olan arad zatiyenin delile göre ispatın delile lahim olmasında arın olmasında teziri olan demiştik zaten işte bu misal onun tam bir misalidir. yani misali okuyalım üzerinde gene konuşalım eddini yani el kitabul evvelu yufid zann Müezzel olan kitap zannı ifade eder. İfadeden maksat ispattır. Burada mefkusun anha olan arazi zâfiye nedir gene? Yufid yani ispattır. Ondan bahis ne demekti? O ispatı ilmin mevduğuna hamletmek. Ancak o ilmin mevduğu yamutlak olur dedik. Birinci verdiğimiz misal gibi. Veyahut da o ilmin mevzu'u mukayyet olur dedi. İşte burada kitap ne ile kayıtlanmıştır? Arazi zati ile kayıtlanmıştır. O da nedir? El-Mu'evvel. El-Mu'evvel kitabın nasıl bir arazi zatiyeşidir? Biraz önce söylediğimiz gibi meb'usun anha olan arazi zatiyeşi değil, ötekisi yani meb'usun anha olmayan arazi zatiyeşidir. Yine söylüyorum. Nefsün anha olan araz-ı zatiye usul ilmindeki bütün mesailde mutlaka mahmul vakı olacaktır. Aksi olamaz. Peki, ikinci bir şan da olur. El delilü'l mu'evvelü yufidu'z zan. El yahutta ala nev'il mevzu'i, imma mutlakan al-muqayyeden Şimdi ala nev'il mevzu' derken bir usul ilminde arad zakiyeden bahsin, o aradı zakiyenin ilmin mevzuuna hamletmek olduğunu söylemiştir ya ilmin mevzuuna hamletmektir ve da neye hamletmektir? Ne nev'i mevzuu ilmin mevzuunun nev'ine hamletmektir. İlmin mevzuu edinle yani kitap sünnet icma kıyas. Kitap veya yahut sünnetin nev'i dediğimiz nedir? Vereceği misale göre emirdir. Bakınız imam mutlaka bu mevzu, mev, ilmin mevzunun nev'i mutlak olduğu halde arazi yani mekhusun anha olan edilenin arazi zatiyesinden ispatı neye hamlediyoruz şimdi? İlmin ne nev'ine hamlediyoruz. Hem de o nev'i ne olduğu halde? Mutlak olduğu halde. Bakınız ne El emru yufidul hucube. Bu usul ilminde bir meşelet, bir küllik Usul Zaten bugünkü dersin özelliği neydi? Usul ilmindeki kavaid-i külliye dediğimiz veya mesail dediğimiz şeyleri bize anlatıyor bugünkü ders. Onlar hangi kalıplarda, hangi suretlerde önümüze çıkacaktır onu veriyor bize. Suretlerden bir tanesi de budur. Yani el-emru yufidu yüspitü el vucube Şimdi burada konumuzun başlığı ne? Avahı zatiyeden bahis ne demek? Avahı zatiyeden bahis demek o avahı zatiyeyi neye hamletmekti ilmin mevzuuna. İlmin mevzuuna hamil sekiz surette oluyor. Bize şu ana kadar ikisini ver. Birisi ilmin mevzuu mutlak, ikincisi ilmin mevzuu meqayyed kitaptan bahsettik. Yani misal olarak sadece kitaptan geldi. Şimdi ise Üçüncü suret'tir bu. İlimin mevdu unun nevine hamil yapacağız. Ne anha olan ispatı nereye hamledeceğiz şimdi? İlmin mevzuunun unun nevine, hem de o ne mutlak olduğu halde. Biraz sonra da mukayyetine geçeceğiz. Ve diyoruz ki elamuru Bu bir şey değil bir aliyye. Burada bir ne var? Bir mavtu var, bir de mahmul var. Mahmul ispat, zaten hep ispat olacak. Mahmul zaten ne olacak hep? hareket ettiğimiz için ispat olacak. Eğer bu misalleri ahkamdan verecek idi o zaman subut olacak. Şimdi ispat olacak, ispattan gidiyoruz. Peki bu ispatın, yani edirlerin birinci dereceden, ne olsun anha olan avarızı zafiyesi bu ispatın ispatı neye hamletti? İlmin mevzuunun nev'ine. İlmin mevzu kitab şünnet, ihma, kıyas. E dinle ya, kitap ve şünnetin nev'i emir, nehi'dir. Bu emir, nehi, bunlar kitabın neşidir? Aynı zamanda şünnetin nev'idir. Yani usul ilminin mevzuunun nev'isidir. Ispatı nereye hamletmiş olduk öyleyse? Usul ilminin navzu nev'i olan kitap ve e, usul ilminin navzu olan kitap ve şünnetin, nev'i olan mutlak emre izafe ettik. Hammeddik. İzafelin de hammeddik. İşte bu da kalıplardan bir tanesidir. Yani usul ilminde ileride mesaili incelerken önümüze gelecek olan kalıplardan bir tanesi de bu şekildir. Yani el-emru yufidu'l-hucuba. Yusbitu'l-hucuba. El mukayyeden veyahut da ilmin mevzuunun nev'i mukayyet olduğu halde ıspat ona hamledilecektir. Bir da bu ediyor, dördüncü kalıp bu. Bakın el el amrul mukarinu bi karimetin ibahati yufidul ibahate. İbaha karimesine bitişik olan, ibaha karinesiyle beraber olan emir yufidul ibahate, ibahayı ifade eder. Yüzbitul ibahateye. İbahayı ispat eder. Şimdi burada avarız-ı zâtiye, ola avarızı zâtiye anha olan avarız-ı zâtiye olan avarız olan avarız-ı yani ispat neye hamledildi? İlmin mevzuunun mukayyet olan nev'ine hamledildi. İlmin mevzu kitap sünnet ihma kıyas. İlmin mevzuundan kitap ve sünnetin nev'i olan emrin kayıtlısına hamledildi burada ispat. Mukayyet olanına değil mi? El emru el mukârinu zikârinetil ibâhatid et. Bu da dördüncü sure oldu. Şimdi beşinci surete geçiyor. Diyor ki, ev ala alâ arazin zâti innehu ve yâhutta araz-ı zâtiye'den vahiy araz-ı zâtiyeyi önce ilmin mavzuluna demişti değil mi? Şimdi neye diyor? ev alâ arazin zâti innehu lil mavdu'u İlmin mevzuunun arazı zatisine, arazı zatisine bu ispat ne yapılır? Hamledilir. Nerede? Bu ilmin mesailinde. Zaten siz bahis dediğiniz zamanda, mantıkta bahis ifadesini kullandığınız zamanda bunun iki tarafı var. Bir mahmul, bir de mevzu tarafı var. Bahis o demektir zaten. Mahmulu mevzu'a hamletmek demektir. Bahsetmek o demektir. Dolayısıyla arad-ı yapıyorsak biz bir mahmulu mevdu'a hamledeceğiz demek. Peki delilden vahit yapıyorsak mahmul ne olmalı? Ispat olmalı. Mevdu ne olmalı? Mevdu o ilmin, o ilmin mevdu'un neyse o olmalı. Dedille vahkandır. İşte mücerref kitap, sünnet, icba, fiyas değildir mevdu. O mevdu'un e, kitap, sünnet, icma, kıyas olabileceği gibi, mutlak ve mukayyet olabileceği gibi, onun nev'i de olabilir o mevzu. O mevzu, ilmin mevzu onun arazi zatisi de olabilir. Ancak dikkat ederseniz, verecek olduğu sekiz suretin sekizinde de bize neyi gösterecek? Bize ispatın mahmul olduğunu gösterecek. Hep öyle gidiyoruz zaten. O değişmeyecek. Veyahut da mekhusun anha olan araz zâtiye neye hamlediliyor? Ala arazin dâti'in lil mevduh. İlmî mevduunun arazi zâtişine Bir misal, hem de ima mutlaka bu araz zâtiye ne olduğu halde? Mutlak olduğu halde. Nasıl? Nehru. El-kâf yûcibu, el-hukme kâf'an. Kâf yûcibu <gülüyor> yüz bitu yani. Ispat ne Neyi? El-hukme kâf'an çeşin olarak hükmü ispat eder. Ne? Has. Şimdi bu elhas, yücebu el-hukmet kat'an, usul ilminin mesailinden bir meseledir. Bu meselede eğer mevzu, delil veya delilin aradı zatiyeti ise, o zaman mahmul mutlaka ispat olacaktır. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Mutlaka ispat olacaktır. Peki mevzu ne olabilir? E bakıyoruz bu misalde mevzu el ifadesi. el nedir? Usul ilminde. Usul ilminde, usul ilminin mevzu olan kitap ve şünnet değil, icmâkiyat zaten değil. Ancak usul ilminin mevzu olan kitap ve şünnetin ikinci dereceden, yani mevzusun anha olmayan araz-ı zâfiyesindendir. İşte burada <gülüyor> araz zatiyeden bahis derken e, konunun başında araz zatiyeden bahis ne demektir derken diyorduk ki biz o araz zatiyeyi ilmin mevzuuna hamletmektir. Diyorduk değil mi? Oradaki araz zatiyeden maksat tekrar söylüyorum onu çünkü bu misalde dikkat ederseniz iki tane araz zatiye var. Biri için vakı olmuştur, diğeri mahmul vakı olmuştur. Mahmul vakı olan her zaman ispat olacak zaten. Mahmul vakı olan, mefhusun anha olan arazi zatiye. Mevzu vakı olan ise yine kitap ve şünnetin arazi zatiyyesi ama mefhusun anha olmayan arazi zatiyyesidir. Nedir peki has? Has. Bu ilmin mevduğu olan kitap ve şünnetin ikinci dereceden yani mefkusun anha olmayan arazi zafisidir. İşte o ikinci dereceden mefkusun anha olmayan arazi zafiyeye ne hamledilmiştir? Edilenin mefkusun anha olan arazi zatiyesi dediğimiz ispat hamledilmiştir. İşte bu usul ilminin kavaidini, ilini bu kalıpta da göreceksiniz. İlerici bahislerde. Bir de o kalıpları veriyor zaten bugünkü derste. el -has, hem de bu-Has yani kitap ve şimmetin arad-ı zatiyesi olan, yani gelinin arad-ı zatiyesi ama mekulsun anha'dan olmayan ikinci derece dediğimiz arad-ı olan-Has hem de bu misalde nedir? Mutlaktır. Kayıtlı değildir şimdi mümkün kaideilmiş addediyor. Ben yani, bu kaideden veyahutta mevzuun ırad-ı zatiyye oldu halde nahv el hasul muevvelu يفيد الظن ispatı. Müevvel olan has danın ıspat eder. Müevvel olan has danın ıspat eder. Şimdi bu usul ilminde bir mesele. Bu meselede tekrar tekrar söylediğimiz gibi mahmul ıspatçı Mevzu nedir? Zaten değişkenlik arz eden burada ne? Mevzu. Normalde mevzu, ilmin mevzu olur. Ancak bu kaideler, bu külli kaideler, bu usul ilminin mesailinde o mevzu, hakikaten ilmin mevzu olan kitap, sünnet, idbâ, kıyas yani edille olur, olduğu gibi aynı zamanda ne de olabiliyormuş? O edilleli ikinci derecede yani mevhusun anha olmayan Avarız-ı biri olabilir. Bir burada hâstır. Hem de bu avazı zatiyenin ikinci derecesinden olan nedir? Mukayyettir. Neyle mukayyettir? Müezzel Mu diye mukayyettir. El hâsul muevvelu yufidu zanne. Bunlar kural olarak önümüze geleceklerdir. Furu fıkh'tan meşaili anlatırken bu kuralların tatbikini de yapacaktır. Zaten usul ilmi neden ibaretti? Külli kaidelerden ibaret. Biz o külli kaideleri nerede kullanacağız? Fıkıh mesailde. Tafsili delillerden. es salat vacibetünü ispat ederken kullanacağız o külli kaideleri. İşte o külli kaidelerin yani usul mesailinin kalıplarını veriyor bize bugünkü derslerim Allah'a. Bir kalıpta budur. El-hâs el-mü'evel üfid-u zannin. ev veyahutta arazi zatiyeden vahit arazi zatiyeyi ilbin mevzuuna demiştik şimdi nereye geldik o arazi zatiyeyi yani mevkusun anha olan ispatı neye hamletmektir Allah nev'ihi nev'ihi derken arazi zatiyinin nev'isine hamletmektir arazi zatiyinin nev'isine hamletmektir ha imma mutlak o ne mutlak olduğu halde nahru el mutlaku yücihu el mutlakan mutlak, mutlak hükmü ispat eder, gerektirir. Yani ispat eder. Şimdi bu usul meselesine baktığımız zamanda zaten mesele olunca konuda bahis olunca burada bir mahmul, bir mevdu var. Mahmul her zaman olduğu gibi nedir burada da? Ispattır. Mevdu nedir? Mevdu usul ilminin mevduğu olan elillenin, kitap ve sünnetin İkinci dereceden yani mebusun anha olmayan arad zatiyetinden, hasın nevîdir mutlak. Oldu mu? O hasın negidir bu? Nevîdir mutlak dediğim şey, mutlak mukayyel. İşte bu mutlak el mutlak hücu el -hukme mutlakan. Bak usul ilmindeki bu mesaide arad zatiye bahit yaptık, yani mekhusun anha olan arad edilenin edillenin arad zafiyesi olan ispatı hamletti. Neye hamletti? Hamlettiğimiz şey o usul ilminin mevduğu olan edillenin arad-ı zafiyesinin nev'ine hamlettik. <gülüyor> Peki. <gülüyor> e, Veyahut da arad-ı zâfiye'nin zâfiye nev'i mukayyet olduğu halde. Nehru, el mutlakul mukâlinu, bima yücibu hamlehu alel mukayyedi, yücibul hukme, mukayyeden. El mutlakul mukâlinu, mukârin olan, beraber olan mutlak neyle? Bima yücibu hamlehu alel mukayyedi, mukayyede bu mutlağı hamletmeyi gerektiren şeyle birlikte beraber olan mutlak, Yûcibul hukme mukayyeden, mukayyet hükmü gerektirir. Yine burada önümüzde bir mevdu, bir mahmul var. Biz konumuzun başlığı neydi zaten? Konumuzun başlığı, arad zatiyeden bahis ne demektir? Bununla kast edilen nedir? Konunun başlığı bu. arad zatiyeden zâfiye'den vahis demek, vahis demek o arad zatiyi zâfiyeyi hamletmek demektir. Hamledilen araz-ı zatiyeden maksat da neydi? Edille'de ispat, ahkanda subut idi. İşte burada yine ispatı hamlediyoruz. Nereye hamlediyoruz? Bu ilmin mevzuu olan Edille'nin ikinci dereceden avarız-ı zatiyeti, yani mekbusun anha olmayan avarız-ı zatiyeti'nden hasın mukayet olan nev'ine hamledik onu. Evet. Bu da sekizinci sureti oldu. Böylece suretleri bitirmiş olduk. Ve ala kıyas bu kıyas üzeredir. Fitt sünneti ve icma'i ve kıyasi. Sünnette, icmada, kıyasta da kalıplar bu şekilde oluşturulur. Yani usul ilmini vücuda getiren usul ilmi külli kaidelerden ibarettir. Mesailden ibarettir diyorduk ya işte o külli kaideleri mesailin oluşturulması bu kalıplar üzerine olacaktır. Biz sadece edilleden misal verdik. E yani edilleden misal verdik burada. Ama bunun dışında, yani kitaptan misal verdik daha doğrusu. Sünnette, icmada, kıyasta da aynı yol takip edilecektir diyor. Mesela buna icmiri, misal olarak sünnette misalleri getiriyor. Tamamını getirmeşe de birkaç tanesini getiriyor. Aslında şunu demek istiyor bize, siz bu mesaili Zaten sünnet vahşini okurken, icma vahşini okurken, kıyas vahşini okurken, usul ilminin bu şekilde bu kalıplar içerisinde, kalıplar üzere getirilen mesailini göreceksiniz diyor. Mesela birinci olarak, اَسْسُنَّةُ تُسْبِتُ الْحُقْنَ Sünnet hükmü ispat eder diyeceğiz. Değil mi? Hani el kitabı, yüspitül hukme diyorduk ya, اَسْسُنَّةُ تُسْبِتُ الْحُقْنَ diyeceğiz. Mesela misal olarak, veyahut da haberul vâhîd Veyahut da haberi mütevatir ne yapar o da ispat eder. Biri kap'i, biri galide zanlı ifadeden ifade eder. Dolayısıyla mütevatir ve haberi vahid dediğimizde sünnetin neşi olacak? Nasıl ki kitapta nev'i var idi emir nehi gibi. Sünnette de nev'i olarak karşımıza ne çıkacaktır? Tabii. Haberi mütevatir ile haberi vahid çıkacaktır. Dolayısıyla bunlar bablarında zaten gelecektir. Ha. Peki. Onlar da aynı fiyatlara gidecektir. Bize Arap Tehaza, bunu bildiğiniz zaman, şimdi burada şu konuya giriyoruz. Bahsi de anlattık. Araz-ı Zatiye'den nedir onu da anlattık. Bu, bu bölümde, dersin bu bölümünde ve bir sonraki günkü dersimiz, belki de önümüzdeki haftanın iki dersi de dahil olmak üzere, ki ondan sonra inşallah asıl konu olan kitaba gireceğiz. Burada tartışma konusu şudur. Usul ilminin veya herhangi bir ilmin mevzu'u tek şey mi olmalıdır? Yoksa birden fazla şey olabilir mi? Meşelamullah husre usul ilminin mevzu'u nedir diyor? E, dille ve ahkamdır diyor. Yani iki şeyden bahsediyor. Şimdi bir ilmin mevzu'u tek şey mi olur? Tek şeyden fazla da olabilir mi? Tartışma konusu budur. Burada üç görüş verecek. Dördüncü görüşten Allahu Teala'nın görüşü olacak. Üç görüş derken birinci görüşte usul ilminin mevzu'u edinledir. İçtihattır, tercihtir diyecek. Birinci görüş. İkinci görüş ki Hüccetül İslam'ın görüşüdür. O da miyarul ulumda diyor ki usul ilminin mevzu'u sadece ahkamdır diyecek. Bunu demekle birlikte, ki göreceğiz onu biraz sonra, bunu demekle birlikte, birlikte Diğer bahisler, yani sadece ahkandır diyorum ama usulün edillesi de var usul ilminde. Ha, o edillenin bahislerinin tamamı ahkama rucu eder diyecektir. Bunu demekle. <gülüyor> Veyahut da ânidinin ihkamında söylediği gibi diyecek vallahu hüsler, usul ilminin mevzu o sadece edilledir diyecek. O da ahkam ilminin bahislerinin Edille bahisleri altına girdiğini söyleyerek teke gidecektir. Yani bunların özellikle Hocetül İslam ve Amidinin gayesi nedir? İlmin mevzuunda ast olan onun tek olmasıdır. Bazıları ilmin mavduğu ancak tek şey olabilir, mütakkib olamaz demişlerdi. Bazıları ise mütakkib olabilir ama racih olan, ast olan tek şey olmasıdır demişlerdir. Molla Husrev bu üç görüşe aykırı olarak Edille ahkamdır diyecek. Tabii ki haysiyet kayıtlarıyla. O haysiyet kayıtları üzerinde bir sonraki dersimizde duracağız. Şu anda bize verecek olduğu kısaca bilgilerin başlangıcı budur. Biraz daha daha. Bunu bilince faala. Annehu uhtulifa fi mevdu'i'l usul. Usul ilminin mevzuunda ihtilaf edilmiştir. Fakih inne'l edille ve ictihad ve tercihuhu. Denilmişti ki Usul ilminin mevzuu edinle içtihat ve tercihtir denilmiştir. Bu görüşü savunanlar diyorlar ki müçtehit evvela ne yapar? Delilleri alır. Delili ele alır. Önce bir müçtehitin içtihadı gerekecek. Müştehit içtihat yapacak. Önce delili alır. Delili aldıktan sonra bakar ki bu delille çatışan başka delil var mıdır? Tearuz eden delil var mıdır? Eğer bu delille taaruz eden bir delil var ise, neye bakar o zaman? Mürekkihe bakar. Madem ki tearruz vardır, ikisinden birini tercih etmem gerekir. Tercih ettirici bir mürekkih varsa, birini tercih eder, diğerini bırakır. Eğer tercihi gerektiren bir mürekkih yok ise, zaten araza, sesakata. Deliller çatıştığı zaman, mürekkih de yok ise ne olur? tesakut olur o zaman. Dolayısıyla bu usul ilminin mazlumu edilledir, iştehattdır, tercihtir diyenler müctehidin bu hareket noktasına bakarak üçüde bu ilmin mazludur noktasına varmışlardır. Bu birinci görüştür, pek iktibarden görüş değildir yalnız. Laqal İmam Hukuketü İslam, fi miğyar ulum, İslam İmam. MİĞYAR ULUM KİTABINDA diyor ki, MEVDU'UHU USUL İLMİNİ MEVDU'U EL AHKAM MIN HAYTÜ TÜBÜTİHA SUBUTU yani edille ile sabit olma ile edilleti zaten. Edille ile sabit olması haysiyetinden ahkamdır. Şimdi bakınız. Mücerrel ahkamdır demiyor. Haysiyet kaydı getiriyor. Ne diyor? Ekliyor ona MIN HAYTÜ bil edilleti. O ahkamın delillerle sabit olması haysiyetiyle ahkamdır. Bu ifadeyle e, hüccetül islam demek istiyor ki edille'ye ait olan bahislerin tamamı ahkamın altına girmektedir. Ona etmektedir demek istiyor. Bunu inşallah bir sonraki dersimizde çok geniş olarak alacak. Onun için çok fazla üzerinde durmuyoruz. <gülüyor> Miğyarul ulunda hüccetül ahkamdır demiştir. min bu tehabil edille. ve kâle fâhibul ihkâm ihkâm sahibi ânidî Diyor ki ''İnnehu'l edilletu min haysi <gülüyor> yuttembatu minha'l ahkam'' ''Ahkam'un kendisinden çıkartılması haysiyetiyle ki bu ispat edilledir.'' diyor. Dolayısıyla bu göre göre bakınız sadece edilledir deyip bırakmıyorlar. Dikkat ederseniz haysiyet kaydı getiriyorlar. O haysiyet kaydı ile bize neyi ifade etmeye çalışıyorlar? Evet, ahkamdan da bahisler var bu ilimde. Ahkamın bahisleri, hatta tercih bahisleri, hatta içtihat bahisleri, bunların hepsi nereye rücu etmektedir? Edille'ye rücu etmektedir amidiye göre. Hoccetül İslam'a göre ise edille'ye ait olan, içtihada ait olan, tercihe ait olan bütün bahisler ahkama rücu etmektedir. Rücuğun manası nedir onu konuşacağız. Mullah husrevin, rahimahullah, burada Gerek hududül İslam'a, gerekse Amidiye verdiği kavi bir cevabı da bulacağız. Yani edilmenin ahkamının, edille bahithlerinin ahkam bahithlerine rucu etmesini kabul etmeyecektir Mulla Husrev. Zaten kabul etmediğinden dolayı Mulla Husrev'e göre usul ilminin mevdu'u edille ahkamdır. Bakın sadece edilledir demiyor, edilledir deyip ahkamın bahithlerini onun altına göndermiyor. Veyahut sadece ahkamdır deyip, edillenin vahitlerini ahkamın tahtına göndermiyor, ona raci kılmıyor. Zaten bu raci kılmayı da kabul etmiyor, buna da cevap verecektir. Onun kabul ettiği edille ve ahkam, her ikisi usul ilminin neşidir, navzudur. وَاَقْتَارَهُ الْمُتَاَخِرُونَ Muteakhirun, âmidinin, yani edillenin usul ilminin sadece edilmenin navzu olduğunu tercih etmişlerdir. Neden tercih etmişler? İki gerekçe söyleyecek. Bir, لَيَنَّ تَعْتِذَا الْمَوْضُ مَنَا أَهُبَادٌ اَيْمَّ Çünkü mevzuhun birden fazla olmasını e'imme ne atmıştır? Bir kısım e'imme ne yapmıştır? Yani sadece usul değil hangi ilim olursa olsun mevzu tek olur. Birden fazla olmaz demişlerdir onlar. Bir, وَعِنْجَ <الْمُجَزِّين> Caiz kılanlara göre ise yani bir ilmin mevzu'u birden fazla şey olabilir diyenlere göre de اَرْعَفْتُ ademuhu tahdüdün yani bir ilmin mevzuunun birden çok olmasının olmaması asıldır yani râcihtir. Burada asıl racih manasında. Asıl olan nedir diyor? Yani bazıları diyorlar ki bir ilmin mevzuuh birden fazla şey olabilir ama yine de racih olan nedir? ilmin mevzuunun tahdüdü değil tek olmasıdır demişlerdir. Ve taklibi hilâfil aslın hilâfını azaltma. Nitekim bu aslı anlatırken ma yübtenâ aleyhû anlatırken orada bir nakilden vahit yapmıştık değil mi? Nakil neydi? hilâf asıl idi. Asıl kelimesinin delil manasına nakledilmesi hilâf asıldır. Eğer siz delil manasını o asıl kelimesinin lukat manasından elde edebiliyorsanız bırakın elde edin, nakli yapmayın. Neden yapmayın demiştik orada? Çünkü nakil hilâf asıldır. Hılâpul aslı azaltmak ise asıldır, râcihtir. Onun için orada o yolu tercih etmiştik. Şimdi burada da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki, Ve taklil-u asli, aslın hılâpını azaltma, bir kadri imkân, mümkün olduğunca bunu azaltma, huvel râstu. Râcih olan da budur. Dolayısıyla burada bir imdil mevduğunu ikiye, üçe, dörde çıkarma yerine, ki her çıkarttığımızda hılâf asıl tahakkuk ediyor. O zaman bunu ne yapınız? Azaltınız, mümkünse teke indiriniz. Nitekim âmîdî ne yapmıştır? Edille diyerek teke indirmiştir. Bu mümkündür diyor. Kema sebaka, kema sabaka dediği, benim biraz önce anlatmış olduğum asıl kelimesi hakkında مَا جِبْتَنَ عَلَيْهِ üzerinde yapmış olduğumuz yorumdan bahsediyor. وَقَدْ اَمْكَنَى Bu hılâf aslı azaltma mümkündür. Neden? لِأَنَّ الْأَحْوَالَ الْأَحْكَامِ Çünkü ahkamın halleri min haytü subut, subut haysiyetiyle. Ahkamın halleri râci'atun ilâ ahvali edilleti. Edillenin hallerine râciidir. Öyleyse biz ahkamın hallerini edillenin hallerine râci kılalım. Usul ilminin mevzuu nedir diyelim? Edilledir diyelim diyor amidim. Şimdi burada bir konuya daha girecek. Onunla bitireceğim inşallah bugünkü dersi. İle ahval. İle ahvalin edilleti. Min haytul isbat bakımından edillenin hallerine, ahkamın subut bakımından halleri acilin. Ve len yukkes. Bunun aksi yapılmadı. Amidi diyor ki, bunu özellikle söylüyor. Çünkü hokketül İslam'a da cevap veriyor bununla. Hüccetül iştahm diyordur ki, usul ilminin mevzuu sadece ahkamdır. Dolayısıyla, yani ahkamın min haytü dolayısıyla min haytül ispat edillenin halleri oraya racidir diyor. Velen yok yukes diyerek amidi diyor ki hayır öyle değil. Burada usul ilminin mevzuu edillen min haytül min haytü subut ahkam ise onun halleri ise işte nereye racidir? hep edille'ye racidir. Bunun aksi de söylenemez. Yani hüccetü İslam'ın söylemiş olduğu ahkandır diyelim de edinleyi oraya gönderelim yapamazsınız diyor. Niye yapamayız? Çünkü vi annem edillete fiyet sabikatu fil i'tibard. Çünkü edille mutebirin itibarında önce olandır. Şimdi bu noktada İzmir'in iki e, itira, itiraz demeyelim de, iki anlatımı, iki sunumu var ve neticeye bağlaması da var. Onu nakledeceğim ben size. Şimdi Amin'i diyor ki, Motebir'in itibarında edille yani delil hükümden öncedir. Madem ki Motebir'in itibarında delil hükümden öncedir, öyleyse usul ilminin mavduğu edilledir değil. Ahkamı da min hayt-ül min ispat olan edinleye raci kılın hallerini diyor. Akçili yapamazsınız. Neden? Muhtebinin irtibarında delil hükümden ön diyor. Şimdi bu öncelikten ne anlamamız gerekir? Öncelikten iki şey anlayabiliriz. Birincisi delil medlülden ki burada delil medlül deyince ahkamı kastediyoruz tabi ki. Delil medlülden zat itibarıyla öncedir. Önceliği ya böyle düşüneceğiz ya da min haytul ilim öncedir. Önceliği böyle düşüneceğiz. Bunlar ne demek? Şimdi eğer siz öncelik yani delil hükümden, delil medlülden öncedir derken zat itibarıyla öncedir kastediyorsanız bunu makseder. Bunu makseder. Neden? Çünkü bu alem sani'in varlığına nedir? Değildir. Dolayısıyla bu alem delil, sani' ise medlul'dür. Diyebilir misiniz ki haşa bu alem, bu alemi yaratandan önce idi. Haşa bunu diye başlayayım. Dolayısıyla zat itibarıyla sani' bu alemden öncedir. Öncelik ifadesinin Mevla nedir? Zaten evveli olmayandır. Bu aleme itibarla söylüyoruz. Dolayısıyla bu Burada delil, medlülden, zapt itibarıyla öncedir sözünün yerinde olmaz. İşte onu vakzettik. Neyle? Sami' ve alemler. Ha derseniz ki min hayzul ilim öncedir derseniz, delil neden? Hükümden derseniz o da olur. Çünkü bakınız, delil dediğimiz zamanda biz delil dediğimiz zamanda en alem mütevayyuludur. وَكُلُّ مُتَغَيِّرِنْ حَادِسُ Bu delildir. El hadisün nedir? Meddüldür. Bu delil onu ispat ediyor değil mi? Dolayısıyla o meddüldür. Şimdi şunu diyebilirsiniz, dersiniz ki, delili oluşturan suğra ve kübranın bilgisi meddülden öncedir diyebilirsiniz. Delili oluşturan suğra ve kübranın dağınık haldeki bilgisi meddülden yani bu alem hadistir, meddül oydur. Ondan öncedir diyebilir. Ama şunu diyemezsiniz. Eğer suhra ve kübrayı dizeriz, tertibi, tertibi yaparız, bu işte olur delil. Bakın delil o zaman oldu ha. Dağınık haldeki suhra ile dağınık haldeki kübrayı bilmeniz tamam, meddülden öncedir. Ama daha henüz delil oluşmadı. Delilin oluşması ise ne zaman oluyor? Suhra ve kübrayı mantıktaki dört şekilden, kıyastaki dört şekilden biri ile şekillendirip terkip ettiğiniz zaman delil oluşuyor. O oluştuğu zaman meddül de oluşuyor. O oluştuğu zaman ne de oluşuyor zaten? Meddül de oluşuyor. Sırt çünkü el alemu mutagayyurun ve kullu mutagayyurun hadisun bu tertibi yaptığınız anda el alemu hadisun oluşmuştur. Çünkü o şekle sokma demek, kıyasın dört şekline sokma demek sonucu oraya yerleştirme demektir. Dolayısıyla sonuç zaten, sonuç dediği medlul. O medlul zaten delille zaman itibariyle aynı anda oluyor. O zaman delil medlülden. Buraya göre delil ahkamdan öncedir diye diyemezsiniz. Ancak bir şey diyebilirsiniz. Zaman itibarıyla delil son verdiğim misale göre, kıyas misaline göre. Zaman itibarıyla delil medlülden önce değil, aynı andadır. Ama Zat itibarıyla değil, meddüzden öncedir. Nasıl mesela şu parmağımda yücük olduğunu farz edelim. Ben parmağımı hareket ettirdiğim zamanda parmağım hareket ettiği gibi yücük de hareket ettir. Zaman itibarıyla aynı anda hem parmak hem yücük hareket ediyor. Ama zat itibariyle parmağın hareketi yücükten öncedir. Bu da onun cevabıdır. Amidi'yi destekleyen bir cevaptır. Bura iyi not alalım biraz daha fıkıh okuyalım. <gülüyor> Hocam biraz da müşaadenizle bir fıkıh okuyacağız inşallah. <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor> o yo, alıyoruz A de de. <gülüyor> Evet. Ama elim cehennem, Yani zatının bilgisi öncedir manası. 2000'in haysul ilim mavsudun. len kibahu kaldığınız yer orasıydı khiyar ayb babını okuyorduk malumunuz vel ibahu ila gayri sagidihil abdal vel dawlu fi firashi vel shariqatu minel mevla ve gayrihi aybun fis sagir len kibahu yani aybun fis sagir demesi itibarıyla mümmeyyiz olan bir çocuk kölenin ki onu, efendisi bir işine sattı diyelim, ki onu da satın aldı diye Satın aldıktan sonra, müşterinin yanında olan bu mümeyyiz köle çocuk, vel ibâkûh, onun kaçması, kime kaçması? İlâ haydi seyyidihil evveli. birinci efendisinden başkasına kaçması, vel bevnü fintirâşi, yatağa devletmesi, ve seri'atû minel mevla ve gayri efendisinden veya başkasından çalması, Âybun ki sahir. bunlar sahîr, el-mümeyyiz diyecek. Mümeyyiz olan, küçük, e kölede nedir bunlar? Ay, kusur sayılmaktadır. Yani bir kimse, ki şurayı da söyleyeyim, ellezî münkeru aleyhim misdüzâri, o sahîr ki bu, kit, bu gibi işler, bu emsalli işler ona ne sayılıyor? Ona münker olarak nişbet ediliyor. Yani çirkin şey olarak nişbet ediliyor. Dolayısıyla mümeyyiz, yani daha küçük olsa, yedi yaşından daha küçük olacak olsa, bu yapmış oldukları için o çocuk ayıplanmaz. Dolayısıyla yaptığı fiiller de kusur sayılmaz. Ama mümeyyizdir, yedi ve daha yukarı yaştadır. Bu yaşta olan bir çocuk ki köle olduğunu farz ediyoruz <gülüyor> misalimize göre, bu efendi birinci efendisinin yanında bu halleri var iken, yani kaçma hali var ebevil hali var veyahut da serikat hırsızlık yapma hali var. Bunu satan efendisi satmış olduğu müşteriye bu özelliklerinden bahsetmiyor. Mutlak satış yapıyor. Yani demiyor ki bak bunun böyle böyle özellikleri var. O özelliklerinden dolayı da ben bunu bir fiyata satıyorum. O da alıyorum derse veya satın aldım derse o zaman müşteri için muhayyirlikten zaten bahis yapmayacağız. Ama mutlak satıyor. Diyor ki işte bu fiyatı da şu kadar. O özelliklerinden bahis yapmıyorum. Böyle olunca bunu satın alan müşterinin yanında hala çocuk iken, daha ermeden hala çocuk iken bu fiillerden biri ondan sadır olursa kusur sayılır. Kusur sayılınca ne olur? Müşterinin hıyar ayıp hakkı doğar. Yani bu çocuğu ne yapabilir? Kendisine satana gerisin geri verebilir. Veyahut verdiği paranın bütünüyle kabullenir. O kendi tercihidir. Bu ayıptır diyor. Kusur sayılır bunlar <tık> Aydın ki'sagir. <bahsediyor> <Ya> Mâlem <ma> yebluh. Buluğa ermediği sürece müşteri", müşterinin yanında buluğa ermediği sürece bunlar kusur sayılır. Bu kusurdan dolayı müşterinin dediğimiz gibi hıyar ay hakkı vardır. feyn hucide şey'un minhâ Bâdama Bu saymış olduğunuz üç şeyden yani ibâdır, devirdir, serikaptır bunlardan bir şey bulunursa. Neden sonra bâdama müşteri indehu Müşterinin yanında buluğa erdikten sonra bir şey bulunursa. Bakınız. Satıcının yanında bu halleri vardı çocukken. Müşteri satın aldı bu çocuk köleyi. Çocukluk döneminde bu hallerden hiçbir ondan sabır olmadı. Buluğa erdikten sonra çocuktan bu üç halden bir tanesi sabır oldu. Şimdi diyebilir miyiz ki müşteri muhayedir? O konuya geliyor. Hayır diyemeyiz. Diyor ki lem <gülüyor> yarut müşteri bu sığir olan çocuk olan köleyi şimdi buluğa erdi tabii onu geri için geri veremez. Yani kıyarul ay hakkı yoktur. Neden? Lianhu aybun hades indel müşteri indel yani indel müşteri. Çünkü bu hakikaten bu üç taneden bir tanesi buluğa ermiş olan bir kölede kusurdu. Ama bu kusur müşterinin yanında hadis olan, sonradan meydana gelen kusurdur. Dolayısıyla satıcı diyeceksiniz ki satıcının yanında çocuk iken bu kusurları zaten vardı. Satıcı onlardan bahis yapmadan bunu sattı, sattı ama satın alan müşterinin yanında. Bu صغير olan köle bu fiillerden hiçbirini göstermedi. Ne zamana kadar? Buluğa erine kadar. Buluğa erdikten sonra hakikaten bu üç taneden bir tanesini yaptı. Bu üç taneden bir fiil yani ibaktır ve diğer diğer kişidir. Bunlardan birini yaptığı için bu bir ayıptır doğru. Ama bu ayıp satıcının yanında iken olan değildir. Satıcının yanında iken olan ayıp çocukluk dönemine ait olan kusurdur ki Şimdi ise buluğa erdikten sonra bu kusur meydana geldiyse bu kusur yeni bir kusurdur. Eski kusurun misli değildir. Yeni bir kusurdur bu. Niye? Onu da söyleyeceğiz biraz sonra. Söyleyecek yani. Dolayısıyla bundan dolayı müşteri ben muhayyerim. Al bu köleyi ver paramı diyemez. Neden? Yani Neden ile şey açak telifisi ki çünkü bu şeyler, yani ıbaktır, devil seri serikattır, bu şeyler küçük olma ve büyük olma cihetinden ihtilaf arz eder, farklı olurlar. Yani çocuk iken, ki biraz sana söyleyecek onu, bunları yapma gerekçesi farklıdır, büyüdüğü zaman da bunları yapmasının gerekçesi farklıdır. Dolayısıyla bu erdikten sonra meydana gelen bu fiiller, Çocuk iken meydana gelen fiillerle örtüşmez. Ayrı ayrı şeylerdir. E biz, müşterinin yanında, satın aldığı malda, meydana gelen bir, yeniden meydana, vücuda gelen bir kusurdan dolayı müşterinin malını, kendisine satana iade etme hakkı vardır demiyoruz ki. Ya ne diyoruz? Satıcının yanında bir kusur var. O kusurdan bahit yapmıyor da malı satıyorsa Müşteri o malı satın aldıktan sonra ne sat, satış anında ne tabuz anında ona mutluluk olamadı. Ama satın aldıktan sonra ona mutlali olduysa o zaman hıyarlayıf vardır diyoruz. Ama kusur nerede olmalı? Kusur satıcının yanında önce olmalı. Burada kusur çocuk buluğa erdikten sonra bu kusurlardan biri tahakkuk etmesi satıcının yanında bu kusur yoktu demektir müşterinin yanında oluştu. Ondan dolayı da müşterinin mukayelik hakkı yok. Feyda hatta bulu. Bu ibare çok kısa bir ibaredir ama çok şey anlatmak istiyor bize. Nitekim şu ibareyi, şu kısacık ibareyi anlamak için neredeyse karşı sayfasının sayfenin sonuna kadar konuyu okuyacağız. Sonu derken birinci paragrafın sonuna kadar. Ancak bu ifadeye belki bir yorum getirilebilir o zaman. Ben sanki okunmuş da ona göre bir mana vereyim ama oraları haliyle okuyacağız. Diyor ki Fida belâhâ bu sahir olan çocuğu müşteri satın aldı. Bu çocuk buluga erdi. Nerede tabi buluga erdi? Müşterinin yanında buluga erdi. Buluga erdikten sonra da Geride saymış olduğumuz ibaktır, devir, filtri açtır, serikaktır. Bunlardan bir tanesi bulun. Bir tanesi ne oldu? Müşterinin yanında vücuda gel. Hele ise zalike. Hele ise olmadı ne bu? zalike bu? Zalike'nin muşarın ileydi nedir? Yani ellezî kâne kâblel bulûhî îndel bâhîî demektir. Bulûhdan önce çocukluk döneminde satıcının yanında olan bu üç şeyden üçü veya bir tanesi. O olmadı. Ne olmadı? Bir aydın? O kusur sayılmaz. Bu sahir olan köleyi müşteri satın aldı. Satın aldıktan sonra yanında buluga erdi. Buluga erdikten sonra bu üç şey veya bir tanesi tahakkuk etti. Bu tahakkuk durumunda feleite dalike bir aydı. Yani satıcının yanında çocuk iken olan bu üç şey veya tüm biri kusur sayılmaz. Yani müşteriye muhalefet verecek kusur sayılmalı artık bunlar. Onları kusur sayarsak, ha demek ki satıcının yanında bu kusur vardı. Satıcının yanında olan kusura müşteri köle buluga erdikten sonra mutalı oldu. Gene verebilir diyecek. Onlar artık kusur olmaktan çocuğun buluga ermesiyle ne oldu? Çıktı. Artık onlar kusur değil. Hatta hangi vakte kadar kusur değil? Hatta Yu'abi badel buluhi. İşte bu ibare tartışmamız olacak olan ibare budur. Hatta Yu'abi de badel bulu. Hatta Yu'abi bu köne döndükten sonra neye hu? O kutuğa. Neden sonra badel bulu bulu'dan sonra? Şimdi bu ifade şu demekti. Hatta Yu'abi badel bulu. Endel müşteri, müşterinin yanında. Buluğdan sonra kusura dönmedikçe kusur olmaz. Ama dönerse kusur olur. Müşterinin yanında bu kusura dönme ifadesi, yani muavete ifadesi onu hakikat anlamıyla alacak olursa aynı halde kusurun olması gerekir. Dönme ifadesini kullanabilmek için. Dolayısıyla burada şu kaydı getireceklerdir de Hatta yu'abidehu bâdel bulûk indel müşteri ama bâdemâ vucide indel bâyi'i bâdel bulûkî. Satıcının yanında buluğa erdikten sonra bu fiillerden biri meydana gelmiş, onu söylemeden satıcı bu köleyi satmak buluvermiştir ha, satıcı bu köleyi satmış, Müşterinin yanında, zaten bunu ermişti bu satıcının yanında. Müşterinin yanında da buluğa ermiş iken bu fiil ondan sadır olmuştur. İşte o zaman müşteri bu köleyi ne yapabilir? Satıcıya gerisin geri verebilir. Hıyarul altta affeder. Fakat bu mananın hatta <gülüyor> yu'abidehu ifadesinden çıkması o kadar kolay değildir. Onun için şimdi bize bu ibareyi böyle anlamamız gerektiğini anlatsın inşallah halif el hidaye. Zamanah o. tamamen başından alıyor hidayete. Bu meselenin manası şu. Bu adi de bu değil ha. başından beri alıyoruz. Yani ibaktan beri alıyoruz meseleyi. İzafe harab indel ba'i' fi sıgharih. O kölenin çocukluğu döneminde yani mümeyyiz çocuk iken bahir satıcının yanında zuhur ederse ne? Bu söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Şey, bir mi? Çey söylemiş. Summa hadeset indel müştari fi sıgharih. Yine çocukluğu döneminde, satıcı bunu sattı, müşteri de aldı. Müşteri yanında ama yine çocukluğu döneminde bu üç şeyden biri tahakkuk ederse yahut durur. Müşteri onu ne yapar? Geri geri verir. Niye? Hıyarlay farkı vardır. Nereden var? Satıcının yanında olan ayıp, müşterinin yanında da tahakkuk etmiştir. Ondan dolayı satıcının yanında olan kusur ha, müşterinin yanında da tahakkuk etmiştir. O kusur satıcıda iken olan kusurdur diyebiliyoruz. Dolayısıyla müşteri bunu, hıyar ay ile ne yapar? Geri için geri verir. Neden? لِنَّهُ عَيْنِ زَالِكَ لِنَّهُ Müşterinin yanındaki kusur, aynı zâlike zâlike, satıcının yanındaki kusurun bir dat kendisidir. İkisi de çocuklukta olur. Gerekçeleri aynı. فَالْبَوْرُ فِنْفِرَاشِ Bak, gerekçeleri aynı derken onu anlatıyor. Tavsil ediyorum. Atladım mı? لِنَّهُ عَيْنِ زَالِكَ ve yine hadeset badel buluh e, tabi bunu da söylemeliydi buluğa erdikten sonra bunlar vücuda gelecek olursa bunlar veya bunlardan bir tanesi yani ibak, beri e, e, veyahut da serikat lem yaruddehu ha demek ki bunlar üçü veya bir tanesi satıcının yanında çocuk iken tahakkuk etmişti müşteri onu satın aldıktan sonra müşterinin yanında bulugdan sonra tahakkuk ederse lem yaruddehu müşteri onu reddedemez. Ne demek reddedemez? Khiarul <gülüyor> ayb hakkı yoktur demek. Niçin? Li'ennehu <gülüyor> Çünkü buluğdan sonra vücuda gelen bu kusur nedir? Gayruhu. <gülüyor> buluğdan önce satıcının yanında meydana gelen kusurdan başka bir kusurdur. Niye? Lihaza <gülüyor> bu taşından <da> dolayı. Yani sebebi hadi eşya. Bu üç şeyin sebebi yani ibak el-bevfil firash, serikat bunların sebebi yah telifu bisse garibel kiber. Küçüklük ve büyüklük icbarıyla fatkılık arzeler. El-bevfil firash firashat devletme, hısslık çocuklukta lıdâtul mesaneti. Mesane zayıf olduğundan dolayıdır. Ve badel kiber ama buluğa erdikten sonra bir çocuğun e, firasha devletmesi, yatağa devletmesi lıdâin tilbatun içindeki bir hastalıktan dolayıdır. Gerekçeleri farklı. Gerekçe farklı olunca kusur da farklılaştı. Çocuk iken satıcının yanında yatağı bevle diyordu. Niye? Mesanesi zayıf diyordu. Gerekçeçi o. Bu luga erdikten sonra çocuk iken müşterinin yanında böyle bir harç olmadı. Ama bu luga sonra yatağı bevletti. Bu yeni bir kusurdur. Müşterinin yanındaki kusurun aynı değildir. Neden? Gerekçeçi farklı. Nedir o? Demek ki bunda bir hastalık var. Mesane zayıflığı yok artık. Bluğ çağı kuvvetlendi. Başka bir hastalık var onda diyorum. Ve ibaku fi sıghar <gülüyor> çocuklukta ibak kaçman oynamayı sevdiğinden dolayı kaçar. Ama ve serikatun yoklati mubahalati çocukken hırsızlık yapıyor, aldır iş etmiyor. İşin önemini kavrayamıyor çünkü çocuk. Ama vehuma gerek e, çocukken ibak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Genel e, ve huma ve serikat büyüdükten sonra ise lehuf onun içinde ne var bir habaset bir hastalık var onun içinde manevi bir hastalığı var ondan dolayıdır gereklileri var. Halbuki <gülüyor> <gülüyor> fetül kaderde diyor ki feydaqtela fel sebebu ha. Bu fiillerin sebebi yani bakdır, devildir, selikaptdır. Bunların sebebi ihtilaf edince, badeh buluh", bulug buludan sonra ve kablehhu buludan önce sebepleri farklı olunca, kâne mevcudu minha. Bu fiillerden mevcut var olan oldu. Badehhu buludan sonra ne oldu? Hayır el mevcudu minha. Bu fiillerden mevcut olandan başka oldu. Ama neden önce mevcut olan? Kablehhu. Buludan önce mevcut olandan farklıdır bunlar. Dolayısıyla müşterinin muhayyer olabilmesi için, hıyar-ı şart hakkını kullanabilmesi için, eğer satıcının yanında bu sahir dediğimiz köle çocukken bevle veya ibakı var veya serikati varsa, müşteri onu satın aldığında yine çocukken müşterinin yanında bunları yapıyorsa, o zaman reddedebilir. Ama çocukken yapmıyor da müşterinin yanında buluğa erdikten sonra yapıyorsa o zaman reddedemez. Hem reddedemez, hem de şu da ortaya çıkar. Bu kölede kusur var. Eğer bu adam onu satacaksa bu kusurunu söyleyerek satacaktır. Kusurunu söylemeden satarsa o ikinci müşterinin yanında bu sefer bu hallerden biri duhure des, onu reddeder. İşte hatta yu abi de bu aslında o demektir. Ve izakane gayrı <gülüyor> o zaman ve izakane yani buludan sonra olan, buludan önce olanın. Buludan sonra olan olunca, gayrehu buludan önce olanın gayrı olunca, فَلَا يُرَدْتُ Kusur sebebiyle, buludan sonra meydana gelen kusur sebebiyle, buludan önceki kusura istimaden onurret müşteri tarafından olamaz. لَنْهُ عَيْبٌ حَادِثٌ عِنْدَهُ Çünkü müşteri yanında meydana gelen yeni bir kusurdur bu. <gülüyor> satıcı ve müşteri yanında bu kusur zuhur ettiği zaman buna aykırıdır. Ne zaman zuhur etti? Fis-i Çocuklukta hem satıcı hem müşteri yanında zuhur ettiği serhedebilir o. Ev yahut da zaharat işte hatta yuavidehu'ya geliyor şimdi. Diyor ki, ev yahut da zaharat bu üç kusurdan bir tanesi veya hepsi zuhur etti. Hem satıcı hem müşteri yanında. Neden sonra? Bâdel bulu. Buludan sonra. O zaman müşteri yine ne yapabilir bunu? Reddedebilir. Niye? kişi de bulugdan sonra olmuştur bu kusurların. Aynı kusur. Dolayısıyla satıcı yanındaki kusur kabul edilerek müşteri onu reddedebilir. Fe inne lehu Müşteri için vardır. En yarubdehu biha. Bu fiiller sebebiyle onu reddetme hakkı var. Ve izâ orifel Şimdi hüküm bilin. Hüküm bu. Hükmü bilince o zaman kudurideki bu kısır olan çok kısa olan ibareyi ne yapalım bir takrir edelim diyor diyor bize yapalım mı ve ben yuqra el-lasal muhtasar muhtasar kuduri kuduride zikredilmiş olan bu lafzı bir takrir edelim vav kavluhu feiza belağa fele ise zalike bir aybin hatta yu'abide badel ibare o idi değil mi bakınız bu ibareyi şimdi bize takrir ediyor diyor ki <gülüyor> çocuk buluğa erdiği zaman Nerede? Tabi müşterinin yanında. فَلَيْتَ دَٰلِكَ اَلَّذِ كَانَ قَبْلَهُ Buluh'dan önce olan indel الْبَايِعُ Satıcının yanında buluh'dan önce olan o üç şey veya üç şeyden biri olmadı. Ne olmadı? Bir aybin. Müşterinin yanında kusur sayılmadı. Ne zaman? Indel Çocuk buluğa erdikten sonra müşterinin yanında bulunduğu zaman bu kusur artık o ne değildir? Satıcının yanında olan kusur kusur olmaktan çıktı. Dolayısıyla red hakkı yoktur müşterinin. Hatta yu ne vakte kadar hatta yu O köle dönünceye kadar Nehu yu o kusura? Badel buluk buludan sonra. Nerede? İndel müşteri müşterinin yanında. Neden sonra? Badel mavucide indel bayi. Badel buluk onu da bıraktı. Buludan sonra satıcının yanında bulunduktan sonra müşterinin yanında buluğdan sonra bulunuyorsa o zaman bunu müşteri satıcı yerdeder. Yani retin yolu ancak ne zaman olabiliyor? Çocuk buluğa erdikten sonra çocukluk döneminde bu tür kusurları var. Ama satıcının yanında buluğa erdi. Yine bu kusurlu var. Satıcı bunu satarken kusurundan bahsetmedi. Mutlak bir satışta onu sattı, müşteri de satın aldı. Şimdi bulugda sattı onu değil mi? Bu kusur var iken. Satıcının yanında bu kusur var iken bulugdan sonra bunu sattı. Müşteri bunu aldı. Müşterinin yanında da bu kusur ne oldu? Tekrar etti. O üç şeyden bir tanesi tekrar etti. Müşteri bunu reddedebilir mi? Hatta yuavidehu demiştik. Evet reddedebilir. O zaman müşteri bunu reddeder. Neden? Çünkü satıcının yanındaki bu üç şeyden biri tahakkuk etmiş ki kusurdur, o kusurun gerekçesi Müşterinin yanındaki o kusurun gerekçesidir. Aynıdır. Onun için diyor ki burada <gülüyor> Vektefa kudurî müellifi yetindi. Bilafzil muavvedeti. Muhabede lafzı aslında bu konuyu böyle açık bir şekilde yazmalıyım. Böyle açık bir şekilde yazmadı da tek bir kelime kullandı. Nedir o? Muhabede. Muavvede, yani, muavvede lafzıyla yetindi. Niye? Lennel muavvedete. Çünkü muavvede kelimesi Lâ tekûnu hakikatan hakikat olamaz illa izettehadel emru. Ancak iş bir olduğu zaman muavede hakikat olur. İşin bir olması demek ya çocukken hem satıcının hem müşterinin yanında bu kusur olacak veya hutta buluğa erdikten sonra hem satıcının hem müşterinin yanında bu iş bu kusur olursa ret o zaman olur. Aksi takdirde olamaz. Muavede lafzı, hakikat itibariyle iş müttahid olduğu zaman da devreye giriyor. Onun da olabilmesi demek, hatta hubadel bulugu bizim nasıl yorumlamamızı gerektiriyor? Önce satıcının yanında buluğa ermiş ve bu üçe'den üçü veya biri tahakkuk etmiş, onu satmış, mutlak bir satışla, kusurunda bahit yapmadan, müşterinin yanında tekrar olmuştur bu hadise. O zaman hıyarın ayıp hakkıyla müşteri onu geriye reddedebilir burada kalabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Sonra alalım bunu. Allah'a